Diyelim ki bazı durumlarda binlerce kişinin hakkına girdiğimiz bir hal var veya daha fazla. Bu kadar kişinin teker teker bulup bu hakkı dilemek çok zor illaki. Peki bu hatadan pişman olmuş, tövbe eden birisi bunu nasıl telafi edebilir hocam? Buyur. Evet yani e, bunu düşünecek binlerce insana eziyet etmişse bunun günahının çok büyük olduğunu elbette Müslüman düşünmelidir. E düşünmedi hata etti. Peki hı hı. bunun telafisi yok mu? Hı hı. Az önce söylediğimiz mesela bir kişinin dedikodusunu yapmıştınız. Hı hı. Hadi bu 10 kişi olsun 20 kişi olsun ne oluyor? Kabahatınız büyüyor. Evet. Yapacağınız şey kendinizin affı için Cenab-ı Hak'tan yardım dilemek. Ya Rabbi beni bağışla ne yapayım? İşte gaflet halimdi. İyi hı hı. bir insan değildim yahut hata ettim. Sen affedicisin diye kendimiz için önce bir niyaz edelim bir, ayrıca bu e, hakkını yediğimiz dedikodusunu hı hı. yaptığımız kişilerin affedilmesi için Cenab-ı Hakk'a niyaz edeceğiz, onlar adına dua edeceğiz hı hı. bir de onlar adına sadaka vermek yani fakir fukaraya bir şeyler vereceğiz sevabını bu kişilere bağışlayacağız. Ee, ama genelde bizim tavsiyemiz yani bizatihi helalleşmek ama e, bunu günümüzde mümkün olmadığı ve hiç kimsenin de buna e, yönelmediğini biliyoruz. Çünkü zor bir şey hı hı. yani bir insan gelip de size ben sizin hakkınızda dedikodu yaptım e, sizin önünüzü kestim sizin adınıza yalan söyledim diyemiyor. Yani bu erkeklik dedikleri şey cinsiyet anlamında değil. Yani iyi bir Müslüman olmanın özelliğidir. Hı hı. Fakat e, bunu yapabilmek bayağı bir baba yiğit olmayı gerektiriyor. Hı hı. E, onu yapamayız ama ben bir çağrı söyledim. Üçlü. Hı hı. Kendinizin affı, o kardeşlerinizin affedilmesi ve hayır yaparak onlara bağışlamak suretiyle e, birazcık e, günahları hafifletmek, ahirette perişan ve pişman olmamak için önemli bir davranış şekli oluyor. Teşekkür ederiz hocam.